B. Faidesiz ilim, dimağda yerleşip, dil üzere akıp giden ilimdir. Hadis-i şerifte de, El-ilmu ilmani, fe-ilmun fil kalbi, fe-zalike le-ilmun nafi'u, ve-ilmun ale-lisani, fe İlim, iki ilimdir. Birincisi, kalpte yerleşen ilimdir. Bu, sahibine faideli olan ilimdir. İkincisi,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 Metin kuvvet sahibidir. Ayeti kerimesinin hükmüne de imanı zaiftir demektir.